Riyadus Salihin adlı hadis derlemesini okumaya devam ediyoruz. Babul vali al adil. Adaletli yönetici babu. Biliyorsunuz bir insan bir yönetici yönetiminde adaletli değil ise şayet Aleyhisselatü vesselam'ın duası var. Ve duası var. Adaletli ise arkadaşlar çok büyük müjdeler var. Az önce okulmuş olduğumuz ayeti zikretmişim. Aleyhine ve rahimehullah.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 irinler, kan, ter çıkmış. Kimisinin ayak bileğine, kimisinin kulak münmesine kadar gelmiş. Böyle bir günde diyor ki aleyhissalâsâlam, yedi sınıf insan vardır. Bunların ilki kim arkadaşlar? Hadiste ne diyor? imamın adil. adil. Adaletli yönetici. İlim ehli diyor ki, yani bu yedi kişi içinden, yedi kişi arasından ilk olarak diyor, adaletli imamın yöneticinin zikredilmesi onun diğerlerinden daha faziletli olduğuna işarettir diyorlar. Ondan sonra kim? وَشَابُ بُنَّشَأَ فِي اِبَادَةِ اللّٰهِ Allah'a ibadet ile yetişen genç. Gençliğini ibadetle geçirmiş, yetişmiş, öğretmiş. İsyan yok, günah yok. Namazlarını kaçırmamış, cemaattı. Onun için çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıkın arkadaşlar. Çoluğu çocuğu televizyonun eline bırakmayın. Çoluğunuzu çocuğunuzun ahiretini, ebedi saadetini düşünüyorsanız ilgilenin.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 Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kutsi hadis diyor ki vacabet muhabbeti lil mutahabbin Allah tarik benim diyor muhabbetim benim diyor sevmem artık vacip olmuştur kimlere lil mutahabbine fia birbirlerini benim için seven Allah rızası için sevenlere ve mutajalisine fia birbirlerini ziyaret edip birbirleriyle sohbet eden birbirleriyle oturup benim için oturan kimselere.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 Yaptığı insanın başına dahi vurmaya, başına dahi kakmaya çalışıyor. Allah talakalıyken ta ne diyor? Vermiş olduğunuz, yapmış olduğunuz sadakaları ne yapmayın? Başa kakarak ve verdiğiniz insanlara eziyet ederek bozmayın. Demek ki sadakaları bozuluyor arkadaşlar. Evet. Ve racunun Allah'a haliyen fe fâzat Diğer bir kimse kim? Tek başınayken Allah'ı anıyor.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 Evet. Konumuzla ilgili olan bölümü, hadisin ilk bölümü İmamun Adil. Bu bapta ikinci hadis: An Abdullah ibn Amir ibn al-As radıyallahu anhuma qāl qāla Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnnel muksitin 'indallâhi 'alâ manâbira min nur. Adaletli olanlar, adaletle davrananlar diyor, Allah katında nurdan minberler, koltuklar üzerinedirler. "Ellazîne ya'dilûne fî hukmihim ve ehlihim ve mâ velû." Kimdir onlar? Onlar ailelerinde ve hükümlerinde ve yönettikleri halklarında adaletle davrananlardır diyor. Yani demek ki adaletli olan yöneticilerin ahireti de parlak arkadaşlar. Ahiret de güzel. Üçüncü hadis. Avf i̇bn Malik radıyallahu <gülüyor> anhu kal, semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, aleyhissalatü vesselam şimdi bizlere hayırlı, en hayırlı olan yöneticilerden ve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 Dua ettiğinizi düşünün. Yönetici de diyor ki, ey Rabbim, sen bu halkımı ıslah ile hidayet eyle. Bunların hayır üzerine ayaklarına sabit kıl. İşte bunlar en hayırlı kişilerdir diyor aleyhissalatü vesselam. Ve şiraru eymetikum. En şerli yöneticileriniz, sizlerin diyor ettiğiniz ve onların size buğz ettiği kimselerdir. Halk konuşuyor, Allah belasını versin, şerefsiz, hain, üçkağıt, hırsız. Tamam. Halk böyle konuşuyor, yönetici ise... Bunlar hayvan. Bunlardan insan olmaz. Bunlar böyle. Bunlar zaten buna raikti. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَهَلْعَنُونَكُمْ Lanet okuduğunuz, lanetle bahsettiğiniz ve onların da size lanet okuduğu kimselerdir diyor. قَالَ قُلْنَا يَا Sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü اَفَلَانُونَا بِذُهُمْ Onlara karşı ayaklanıp indirelim mi? Yani biz onların hakkında konuşuyoruz. Onlar bizim hakkımızda konuşuyor.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 namaz kıldıkları sürece, sizlerin aranızda, sizlerle namaz kıldıkları sürece ne yapmayın? Ayaklanmayın. La ma akam İki kere tekrarlıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu ne kere tekrarlıyor. Başka hadiste hani Aleyhisselatü Vesselam yöneticilere karşı ayaklanma der illa en taraf kufran bevahan. Apaçık bir küfür görmeniz takdirinde ayaklanılıyor. Bu hadiste bu hadisi cem eden alimler bu hadisin aynı zamanda neye? Delil olduğunu söylüyorlar. Namazın, Namazın terkenin apaçık bir küfür olduğunu. Çünkü ales de sanırım namaz kıldıkları sürece ne yapın? Ayaklanmayın. Öbür hadislere diyor ki apaçık bir küfür gördüğünüz zaman ne yapın? Allah katında bununla alakalı bir burhanınızı ayaklanın. Demek ki namazı terk etmek küfürdür. Evet. Son hadis. An-Iyad bin Himar radıyallahu anhu kâhâri, Semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem yekûl, ahlul cenneti felâfe. Cennetin halkı, cennetlik olan kimseler, şu üç kısım olan insanlardır. Sultanun muqsitun muvaffak. Adaletli ve hayra ve başarıya muvaffak kılınmış sultan, yönetici. Ve raculun rahîmun rakîkul kalbi likullizî kurba ve muslimin. İkinci kısım cennetlikler. Rajulun rahim. Ne demek Rajulun rahim? Merhametli. affediyor Daha önceki babalar bahislerde hatırlarsınız, değil mi? Allah Teala da Kur'an-ı Kerimde nas" <gülüyor> insanları affedenler. Onlar diyor, değil mi? Burada da diyor ki, merhametli. Tamam diyor. Kendi nefsi için <gülüyor> intikam alabilir o arada. Hakkını çekip alabilir. Ama diyor ki kardeş, merhametli. Aleyhisselam gibi. Rقيقü'l kalbi yumuşak kalpli. Lükül zi kurba ve müslim hem yakın akrabasına karşı her Müslümana karşı yumuşak ama kâfire karşı Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi şiddâ ale'l küffâr. Kâfirlere karşı çok şiddetli. Bu hamâ beyinum kendi aralarında merhametle affediyor. Yanlış mı yaptı Yasin? Affediyor. Olur diyor.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 Utanan. Onu tanımayanın zengin zannettiği insanlar. Adam fakir. Dışarıdan bakan adam zengin zannediyor. Allah-u Teala'da Kur'an'ın kendine buyuruyor ya. İşte bu üç kimse diyor Aleyhisselatü Vesselam. Üç kimse cennet halkındadır. Allah-u Teala bizleri cennet ehlinden, cennet halkından eylesin. Önümüzdeki hafta yöneticilere itaat etmenin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 okutulup öğretilmemesinden dolayı bugün insanlar ezilmekte, takvayarın altında ölmektedirler. Bunları öğreneceğiz ve bunları insanlara anlatacağız. Ta ki er fitne olmasın. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü la ilaha illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyk.